Sallallahu aleyhi ve sellem Ve şarre'l umur muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bid'a Ve kulle bid'atin zalâle Ve kulle zalâletin Fil nar ve ba'du Teram kardeşlerim Esselamu aleyküm ve rahmetullahi Ve barakatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dersimiz biliyorsunuz Sahih Buhari'nin Tevhid kitabı Hadislerinin ile alakalıydı. Bugün devlet Kitabı'nın 3 numaralı hadisi ki baştan sıraya konduğu zaman 7373 numaralı hadisine denk geliyor. Bugünkü hadisimiz yine ilk bir ve ikinci hadiste geçtiği gibi Muaz İbn-i Cebel radıyallahu anhu ile alakalı bir hadis. Muaz i̇bn Cebel diyor ki radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bana dedi ki Ey Muaz etedri ma hakkullahi alel-ibert Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Ben dedim ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Buyurdu ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve ve hiçbir şeyi ona şirk, ortak koşmamalarıdır buyurdu. Sonra dedi ki Allah Resulü aleyhissalâhu aleyhi ve etedri ma hakkuhum aleyhi. <gülüyor> Peki kulların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin? Ben yine Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Bu sefer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Eminim. enna yu'azzibehum onlara azap etmemesidir buyurdu. Şimdi kardeşler hakikaten yüce bir hadis yaşanması gereken, anlaşılması gereken bir hadis ki bundan eee önceki hadiste geçtiği gibi yine biliyorsunuz bu an Ebu Ceben'de radıyallahu anh hadisiydi ki Allah Resulü selam kendisini Yemen'e bir davetçi bir elçi olarak göndermiş ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kitap ehli olan, Yahudi olan bir topluluğa gittiğini ve onlara emredeceği ilk şey ne olacaktı? Allah'ı birlemek. Tevhid olsun, Allah'ı birlemeleri olsun. Daha sonra Muhammed Resulullah. ikisi birlikte müterazım dedik. İkisi birbirinden ayrılmayacak şekilde. Şimdi bu hadis geliyor ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dikkat edecek olursanız hadiste karşıdaki insana bir şey anlatırken soruyla başlıyor. Bu da hakikaten Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu üslubu çok kereler kullanmıştır. Yani, karşındakinin dikkatini celp edebilmek için bu nedir, bilir misiniz? diye ne yapmıştır? Soru sormuştur. Allah Resulü, sahabeleri de Allah ve Resulü en iyi bilendir. Cevabına karşılık Allah Resulü de ne yapmıştır? Bunu, o anlatmak istediği şeyi anlatmaya anlatmıştır. Ki, hakikaten bu öğretmede alimde nedir? Nebevi bir sünnettir ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bunu insanlara anlatmıştır. Bu üslubu kullanmıştır. Daha sonra da ne yapmıştır? Onun daha iyi anlaması ve hıfz edebilmesi için de o meseleyi güzel bir şekilde açıklamıştır. Şimdi kardeşler, buradan murat nedir? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı yani onları zorunlu kıldığı, elzem yaptığı şey. Ya muhakkak yapmanız gerekir bunu. Allah size bunu emrediyor. Ki bunu size ne yapıyor? Zorunlu kılıyor. Şimdi öyleyse nedir? Allah Azze ve Celle'nin biz kulları üzerindeki hakkı yani bir mana bize neyi emrediyor Allah Azze ve Celle? Demek ki ona Yalnız ve, yana, yalnız ve yalnız ona ibadet etmemiz. Ve ibadetimizde, kulluğumuzda ihlaslı olmamız. Onun emirlerini, üzerimize farz kıldığı emirlerini yerine getirmemizi, ki en yücesi nedir? Tevhid. Ve Allah Azze ve Celle'nin yasaklarından uzak durmayı, haram kıldıklarından uzak durmayı, ki en yücesi nedir haram kıldıklarının? şirktir. Eğer onlar bunu yaparlarsa nedir? Kullarının Allah üzerindeki hakkı nedir? Onları bağışlamasıdır. Ve onları azap etmemesi, cennetine girdirmesi, ki Allah azze ve celle kullarına ne yapmıştır? Bunu vaat etmiştir. Çık koşmadan ölecek olursanız, onları bağışlayacağını, azap etmeyeceğini ve dahi cennetine koyacağını vaat etmiş ki Allah vaadinde ne yapmaz? Ölmez. Vaadinden caymaz dönmez. Şimdi sahabe ne diyor? Allah ve Rasulü en iyi bilendir. Bu kardeşler güzel bir edeptir. Talimde nedir? Güzel bir edeptir. Ve Demek ki buradan anlaşılan bir şey var. Bir insan kendisine sorulan her şeyi cevaplamak zorunda değil. Neden? Biliyorsan cevap verirsin. Bilmiyorsan o <gülüyor> bildiğin şeyi bir bilene ne yaparsın? Havale edersin. Ona aktarırsın. Ona yönlendirirsin. Ama biz bilmediğimiz şeyleri de cevap vermeyen çalışırsak bu zaman ne olur? Saçmalamaya başlarsınız. Hakkı söyleyeyim derken batılı söylersiniz. O zaman bir edep olarak nedir? Bilmediğiniz bir şeyi Allah ve Resulü en iyi bilendir. Veya ben bilmiyorum demek nedir? Bir e, cehaletlik değildir. Çünkü ilim üçtür. Kitap, Sınnet, sünnet, bilinir. Eğer bir şey biliyorsan kitapla ve sünnetten cevap verirsin. Ama bilmiyorsan işte lafı eveleyip, geveleyip, oradan alıp, buradan alıp veya bir insan soru soruyorsa onun ne yapmak zorundasınız? Ee, istediği cevabı veya verilmesi gereken cevabı, hastalık neyse onun tedavi edecek şekilde cevap vermek zorundasınız. Yoksa konuşmanız ne yapar? Ben bunu da biliyorum, bunu da biliyorum şeklinde ne yapar? Laf kalabalıklığı olur ki. Bu da nedir? Talimde, taallumde, edepten değildir. Şimdi diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ya ya'buduhu ve la yuşriku bihi Ona ibadet etmeniz ve hiçbir şeyi ortak koşmamanız. Şimdi ibadet denildiği zaman itaatle alakalı bütün fiiller yerine getirmek ve Masiyet adına ne varsa, günah ne varsa, Allah'a isyan adına ne varsa hepsini de ne yapmaktır? Geri durmakta sakınmaktır ibadet. Fiilleri, yani itaat içeren fiilleri, amelleri yerine getirmek ve günahlardan da uzak durmaktır ibadet. Şimdi ibadet nedir? Dini bir terim. Şimdi biz dini terimi ele alacağımız zaman şeyleri çıkarabilirsiniz rahavet varsa, ceketleri ki uymuyor <gülüyor> Kim uymuyor? Kimse uymuyor. İbadet kelimesi kardeşler lukatta boyun eğmek manasına geliyor. Şer'i manasını ele aldığımız zaman yani dinin, kitap ve sünnetin bu kelimeye yüklediği mana, ibadet, kulluk nedir? Ki İbn-i Tevmi'ye rahim bunu en güzel açıklayan kişidir. Allah kendisine rahmet eylesin. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği, razı olduğu, gözüken ve gözükmeyen bütün söz ve amellerin genel ismidir ibadet. Allah'ın sevdiği, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu. Allah eğer o fiili seviyor ve razı oluyorsa yapıldığı zaman veya söylenildiği zaman nedir? O fiil ya da sözün genel adı ibadettir. Şimdi kardeşler yine ibadete bakıldığı zaman kimileri bunu şu şekilde açıklamışlardır. Şimdi bu tam bir boyun eğmeyle birlikte bir sevgidir. Eğer sevdiğinize boyun eğerseniz, o zaman tam bir huşu tam bir ibadet meydana gelir. Allah Azze ve Celle'yi Güzel bir şekilde seveceksiniz. Ona bağlanacaksınız. Ve aynı zamanda ne yapacaksınız? Allah'a boyun eğeceksiniz. Emirlerini yerine getirecek ve ne yapacaksınız? Nehyettiği, yasakladığı şeylerden de uzak duracaksınız. Sevgi ve boyun eğme. Bu ikisi birlikte olduğu zaman işte o zaman nedir? İbadet meydana gelir. Yine <gülüyor> İbadeti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şirksiz olarak vahsediyor. İbadet olacak ama şirk olmayacak. Çünkü eğer bir ibadet şirk olmazsa içerisinde, eğer bir ibadetin içerisinde şirk varsa Allah katında o ibadet sana ne yapmayacaktır? Fayda vermeye. Eğer o ibadetin faydalı olabilmesi için Allah Azze ve Celle katında ne olacak? Şirkten beri olacak. O yüzden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona ibadet etmen ve buna beraber ibadet edeceksin, evet. Ama bununla beraber ne yapmayacaksın? Allah'a Şirk koşmayacaksın. O yüzden müşrikler ne yapıyorlardı? Allah'a ibadet ediyorlardı. Ama Bununla beraber ondan gayrısına da ibadet ediyorlardı. O yüzden ne yapmıştır? Allah Resulü burada şirki nefi etmiştir. Şirk olmayacak. İbadet olacak. Ama şirk olmayacak. Yani bundan o zaman takdir nedir? Allah'a ibadet edeceksiniz ama içinde şirk bu kul bulmayacak. Şirk olmayacak demektir. Şimdi İbn-i Hibban Rahimullah diyor ki Allah'a ibadet bir <gülüyor> zaman ne akla gelir? İkrar bir lisan diline söyleyeceksin. Tasdik bir kalp, kalbine tasdik edeceksin ve amel bil cevari azalarınla huzurlarınla da ne yapacaksın? Anladım. Amel edeceksin. İşte Allah'a ibadet budur diyor i̇bn Hibban Rahimullah. O yüzden kardeşler burada Hadisin devamında diyor ki etedri mahkumun aleyhi peki böyle yaptıkları zaman kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? diyor. Ve bunu da onlara azap etmemesidir sözüyle ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselam tefsir ediyor. O sözüyle açıklıyor. Bir rivayette alla şeya kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayana azap etmemesidir buyuruyor Allah Resulü Sallallahu başka bir rivayette. Yani vardır. nasıl Allah'ın vaadidir. Evet. Demek ki kardeşler her kim Allah'a ibadet eder ve ona hayatı boyunca hiçbir şirk koşmaz ise o zaman Allah'ın vaadidir ki o kimseye azap etmemek. Çünkü dediğimiz gibi eğer ibadet varsa, ibadetle beraber şirk de varsa o ibadet insana ne yapmayacaktır? Fayda vermeyecektir. İbadet muhakkak şirksiz, şirkten beri bir şekilde olmak zorundadır. Şimdi kardeşlerim da bir karşılıktan bir haktan bahsediyor. Bizim Allah Azze ve Celle şahsında katında Allah Azze ve Celle'ye karşı bir haktan bahsediyor. Peki kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Bilir misin? Derken şimdi bazı topluluklar bunu tıpkı bir kulun bir kul arasındaki bir hakkı gibi anlamışlar. Yani benim senden hakkım var. Muhakkak sen o hakkı vermek zorundasın. Buna zorunlusun. Veya hani derler ya çıka çıka alırım. Bu Allah Azze ve Celle katında yeterli bir şey değil kardeşler. Eğer hadiste böyle anlatılmışsa bu Allah Azze ve Celle'nin sırf bizim üzerimize fazlı ve kereminden başka bir şey değildir kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle fazlı ve keremiyle ne yapacaktır? Bizlere azap etmeyecektir. Yoksa hakkı derken, yani bizim illa onundan alacağımız, söküp alacağımız bir şey değildir kardeşler. Yani dediğim gibi iki insan arasındaki beşer arasındaki bir değil. Allah fazlı ve keremiyle bize lütfedip ne yapacaktır? Bize azap etmeyecektir inşallah. Yoksa yani muhakkak böyledir, ne yapamıyorsunuz diyemiyorsunuz. Allah fazlı ve keremiyle inşallah bizlere ne yapmayacaktır? Eğer şirksiz ona ibadet eder ve ona yaklaşırsa ne yapacaktır? Teala Allah azze ve celle bize azap etmeyecektir. O yüzden bu kardeşler anlaşılması gereken bir yerdir ki bazı fırkalar çıkmışlardır. İşte bu muhakkak bizim işte Allah üzerindeki bizim hakkımızdır. Muhakkak bu olacaktır. Onu yerine getirmek zorundadır. Bir karşılıktır, bedeldir. Nedir? Kesinlikle diyemiyorsunuz. Ki Allah azze ve celle fazlı ve keremiyle inşallah ne yapmayacaktır? Bizlere azap, e, azap etmeyecektir. İnşallah Teala. Şimdi bir şey buyurun kabir sorgusuyla alakalı rivayetleri de hatırlayacak olursanız kardeşlerim kur diyor eğer müminlerdense e, en orta tarafını söyleyip Allah'ın huzuruna getirilir. Allah der ki diyor meleğe götürün bunu cehennemdeki yeri gösterin der bu üstündeki rivayet. İşte senin yerin burasıydı. Ama işlemiş olduğun salih amele mukabit Allah sana fazl kereminden cennetin cennetini nasip derdi, cennetteki yeri gösterdi. Hı. Yani artık buradaki nedir bilmiyorum ama Allah'ın rahmeti, bereketi olmadan herhalde hiç kimse İllam edilen cennete ne yapamayacak Ancak Allah'ın fazl-ı sen tarih amel işlediğin için diyorum. Yoksa bir sen hak ettiğin diye. Yani. Ve daha birçok nikayetler var. konu. Mesela ömrü boyunca üstündeki rivayette Allah'tan uzun ömür isteyen birisi var. 300 sene Allah ömür veriyor. Allah ömür diyor, Benim ömrümü namazda geçir. Adam hep namaz kılıyor. ibadet. ediyor. Alnım secdedeyken ruhumu kabzettir. Ve alnım secdedeyken bu adamın ruhu kabzettir. Ameller tartılırken Allah Hazretleri'ye cevher rahmetiniz cennete gir. O diyor ki, Ya Rabbi amelimdir sahtasın. Allah'a Amel göre Celle amelini farkındasın. Sırf gözünün şükrüne amelini etmiyor. Yutkunarak Ya Rabbi rahmetindendir. Rahmetindendir. Yani anlatılmak istiyorsanız bu noktada. Bir gözler kebalet gelmiyor. O kadar çok rivayet var ki Allah'ın fazlı keremi olmasa hiç kimse cennete ne yapamaz? Demez, hatta Müslümanlar, de, yani ne kadar rivayete giderseniz bu noktayı açacak sabaha kadar rivayet getirsin bitmez. Neden yani. evet. bilesin hadis oluyor, sen de mi? Allah'ın razı i̇şte, Allah olsun. Bir sürü rivayet getiriyorsun, insanlar anlatar de, değil mi? Anlatsa sabaha evet. kadar bitmez bu noktada. Yani mesela cennetle cehennem hadisini okuyan iman bazılarında izlerin gidip gelmesini görmedi mi mağarada? Yok yok. Cibril'e diyor, dik bak da gel, Cibril cennete, muhabbeten mi bu nivâyet yaptı? Hüsnün imanında da. Cennete gidiyor, geliyor, o kadar muhteşem ki, Cehennem'e gitti diyor, o kadar korkunç ki, kullarından hiç kimse o Kulların hepsi cennete gire. Dehal git gel diyor. Cennete gidiyor, bu sefer geç geliyor rahmetin olmasın hiç kimse giren. Evet. Şehvetler, birçok engeller, her şeyi görür. Kendime git geldi gitmesiyle gelmesi bir olur. Vallahi rahmetin olmasın kullardan hiç biri buradan var. Evet. Şöyle hani hadisi yani cennetle cehennemle alakalı hadisi. Biz aslında en ışık süren nesirlerden bir tanesi. Allah Evet. Demek ki kardeşler de buradan anlaşılması gereken Allah Azze ve Celle fazlı ve keremi olmadan ve rahmeti olmadan hiç kimse cennete ameliyle giremeyecektir. Tekim Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam bu sözü söylemiş. Sen de mi ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda sahabe evet ben de ancak Allah'ın rahmeti ne yapmadan olmadan ben de cennete giremem. Yani yine e, kimse yaptığı amele ben amelimde veya hayatım boyunca şirk koşmadım ve Allah'a halisane bir şekilde ibadet etmeye çalıştım, itaat etmeye çalıştım sözüyle de hiç kimse ne yapmasın? Şeytan onu kandırmasın. Çünkü şeytan her zaman insanları Allah'ın rahmetiyle kandıracaktır. Yani ne demektir bu? Bir insan günah işler, ya işle bir şey olmaz Allah affeder. Allah Rahimdir, bağışlayandır. Devam. Nasıl olsa tövbe kapısı açıktır. Yaparsın tövbe edersin, yaparsın tövbe edersin. Artık o şeyi bile, kapıyı bile artık hani yalama haline getirir. Ya yani bu ne demektir kardeşler? Evet tövbe kapısı açıktır. Ama bu kimler içindir? Hakikaten bir adam vardır. Adam günah işler ve samimi bir şekilde tövbe eder. Ama sonra tekrar günah işler. Tekrar samimi bir şekilde dönmeyecekse yani dönmemekesine, bir daha dönmemek üzere tövbe eder. Ama tekrar ne yapar? Günah işler. Allah diyor, okulun tövbesinden dolayı ne yapar? Sevinir diyor. Yafrah diye gidiyor. Onunla mutlu olur diyor. Çünkü okul bilir ki kendisini bağışlayan bir Allah vardır. Ama Bununla da sakın ha şeytan sizi kandırmasın. Ya yap bir şey olmaz. Allah bağışlar. Ya bu Allah değil. Allah. Bu tövbe bu kimseler için değil. Dediğimiz gibi halib günah işleyip beni bağışlayan bir Rabbim var şuuruyla tekrar tövbeye koşan kimseler içindir. O yüzden bir kimse 300 sene boyunca ibadet ediyor, namaz kılıyor. Neredeyse alnı secden kalkmayacak. Rabbisine kavuştuğunda el kulum ben seni neyle yargılayın. Adam 300 sene ibadet etti ya gözüne çok gözüküyor. Yaradı beni, amedin yargıla. Çünkü ben hayatımda hep ibadet ettim. Başka ne şirkim var ne küfrüm var, hiçbir şey yok. Sız ibadet. Alnım sevdiden kalkmadı. Getiriliyor, tartılıyor ve sadece bir göz nimeti o kadarlar ibadete ne yapmıyor? Misave gelmiyor. Onu bile denklemiyor. Ya Rabbi rahmetin rahmetinle yargılar. İşte o zaman ne Allah ne yapıyor? İşte inşallah cennetine koyuyor. O yüzden kardeşler evet Allah azze ve celle şirk koşmadığımız müstehçe ibadetimizde halis olduğumuz müstehçe bize bir vaatte bulunmuştur. Ve bunu bir hak olarak isimlendirmiştir. Ama dediğimiz gibi bu hak bizim kendi aramızdaki insanın insan üzerindeki bir hakkı gibi anlaşılmaz Allah Azze ve Celle fazla ve keremiyle ne yapacaktır inşallah o şirk koşmayan e, kuluna azap etmeyeceğini vaat etmiştir. Şöyle... Ki abu da nedir? Allah Azze ve Celle'nin dilemesine, iradesine kalmıştır. Dilerse azap eder, dilerse affeyler. Allah Azze ve Celle bizi affettiği azap etmeyince kullarından eylesin. Demek ki kardeşler hakikaten önemli bir hadis <gülüyor> konusunda ki işleyeceğimiz hadisler biliyorsunuz. Hep tevhid kitabında olduğu için tevhidle e, alakalı hadisler. Demek ki Allah Azze ve Celle kulları üzerindeki hakkını beyan etmiş, açıklamış. O da nedir? Hiçbir şirk koşmaksızın Allah Azze ve Celle'ye güzel bir şekilde ibadet etmektir. Ki bu da nedir? Allah Azze ve Celle'ye nin emrettiklerini yerine getirmek, yasaklandıklarından uzak durmak ve Allah'tan gelen ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen her şeyi kalbinde hiçbir şek ve şüphe olmaksızın ne yapmaktır? Kabul etmektir. Yani seni ena vatan işittik, itaat ettik. Öptük, başımıza koyduk güzel bir şekilde kabulle birlikte ne yapmaktır? Kabul etmektir, amele geçirmektir. Yine e, Allah Azze ve Celle'nin kullar üzerindeki haklarından sayılacak olursak Allah Azze ve Celle'nin kendi nefsini sıfatlandırdığı isim ve sıfatlarla hiçbir tahrife, hiçbir ilhada, bozmadan veya e, işte tercemelerde manayı tahrif etmeden olduğu gibi ne yapmaktır? İman etmektir. Çünkü bir önceki dersimizde söylediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına iman da nedir? Allah'a imandandır. Çünkü Allah Azze ve Celle'yi biz o isimleriyle ibadet ettiğimiz için e, nedir? Bunlar da Allah'a imanın birer parçasıdır. Yine Muhakkak ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulları'nın Allah Azze ve Celle'ye karşı görevlerinin ne olduğunu ne yapmıştır, bizlere açıkça dayan etmiştir. Bu konuda da daha önce geçtiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerine geçen, üzerine düşen görevi, tebliği en güzel şekilde yerine getirmiştir. Evet kardeşlerim, bundan sonraki hadisimiz e, İhlas Suresi ile alakalı. Ki biraz e, vakit alacağı için bu hadisi burada e, ben iktifa ediyorum. Biraz da hastalıktan dolayı hakkınızı helal edin. Allah e, Allah e, Allah hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetini dediği gibi e, gecesiyle gündüzü birbirinden ayrılmış bir şekilde aydınlık bir yol üzere dizleri bırakmış, dinini bırakmıştır. Bizlere de düşen o dini olduğu gibi kabul edip hiçbir e, ilhada bozmaya gitmeden olduğu gibi kabul edip amelimize ne yapmaktır? E, hayatımıza e, geçirmektir. Allah Azze ve Celle bizleri rahmetiyle yargıladığı ve rahmetiyle cennetine koyduğu kullarımdan eylesin. Allah Allah. Muhakkak hiç kimse rahmeti olmadan cennete giremeyecektir. biz rahmetiyle cennetine girdirsin ya Rabbi. Allah. Kabir azabından, cehennem azabından bizleri veri eylesin. Bizleri korusun. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan sakınmayı Nasib öyle ya Allahumma ve ilahe illa Bu akhir Allah razı olsun.